Bu ilahiler ve duraklar ve kasizeler Kur'an-ı Kerim'in ve hadis Peygamberi'nin tefsirleridir. Ama bunları nazmen ve ilhan ile yani seda ile, musiki ile halka sunarız. Nesirlen de davet olabilir, nazmine de davet olabilir. Halkın irşadı için nazmen, nesren, musiki ile, hitabetle maksat Hakk'a ve Allah'a davettir insanların çünkü haletleri ayrı ayrıdır. Bazı insan musikiyle hakka gelir. Bazısı ile, bazısı takva ile, bazısı ibadet ile, bazı sükun ile gelir. Bizim e, terekimizde bunlar hepsi vazedilmiştir. Hem sükut vardır, hem zikir-i hatî vardır, hem zikri i vardır, vardır. Hem ilahi, hem kasâid, hem durak, hem mevlûd e, ve mersiye. Bunlar hepsi bir mana taşımaktadır. Mesela bir kere ol dedi, var oldu cihan, olma derse mahvolur, olden demhaman. Bu işte Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimenin nazmen manasıdır. Yani kün fe Allah bir şeye ol der ve o şey olur. Ve bunu Türkçe olarak böyle nazm ile ve mana ile ve ile halka bunu bir sunarız yani. Bütün insan insanoğullarının ve hayvanatın dahi muski bir hizabı vardır. Bunun da sebebi, illeti şudur. Elesüb-i hitabının ruhların hatırlamasıdır. Bu ayrı ayrı tecelli etmiş. Kimse alafrangayla, kim ala turkayla, kim şarkta, kim yurtta, şimdi kimi şimaldı, kim Ama bütün gayemidir ruhlar musikeden hoşlanırlar. Hatta çobanlar bile kavalla koyunları suya indirirler, sularlar ve sudan çekerler ve uyuturlar. Evet birçok hayvanlar musikeden anlarlar yani. Gene hayvanlardan musikeden anlayan en çok anlayanlardan bir tanesi devedir. Devenin üzerine o kadar yük kurular. Ve günlerce çölde önde Arap maval okuyarak, o mavalı hayvan kulak vererek, yorgunluğu duymayarak menziline vasıl olur. E, hayvana böyle tesir edersin muziki, insanlara elbette daha büyük tesir olacağı bir. Binaen zarik, işte ehlullah bunu sezerek, bu sırrı çözerek halka Allah aşkını, peygamber aşkını, din aşkını, sofilik aşkını muskile sunmuşlardır. Ve musikinin de kısımları vardır. Yani haram olan kısım vardır, mübah olan kısımları vardır. E, haram olan kısmı insanları şehvete, şehvete düşürür, şehveti hatırlatır, hayvanlaştırırsa İslam dininde bu müzik haramdır. Ama yine İslam'ın beş rükünden biri olan orucu dahi birçok İslam diyarlarında davuldan kalkarlar. Gece davul vururlar yani. Bu davul da böyle kafa içtirmek için değil, bir tampa vurulur.